Elhamdülillahi rabbil âlemin. Hamden kesîren tayyiben mübâreken fîhi ale kulli hâlin ve fî kulli hâlin. Essalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi. Ve men teve bi ihsânin ilâhiyyi. Emme ba'd. <gülüyor> Aziz ve sevgili ve değerli kardeşlerim, güzel yerde kısa fakat tatlı günler geçirdik. Türkiye'den buraya davet edildiğim için teşekkür ederim. Burada çalışmaları düzenleyen, hizmet eden, zahmet eden kardeşlerime ilgililere Hepinize ayrı ayrı teşekkürler ederim. Allah razı olsun. Dünya ve ahiretin hayırlarına. Cümlenizi eldirsin. Böyle güzel toplantıların tekrarını da devamını da temenni, temenni ediyorum. Galiba İsveç hükümünü de temenni ediyor. Çünkü geçen sene böyle toplantı olmadı diye bu sene yardım etmemişler ceza olarak. O da güzel, hoşuma gitti. efendim. Demek ki devamlı olması lazım. Hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ibadetlerin, güzel şeylerin kıymetlisi, eftalı, üstünü, en faziletlisi devamlı olandır. Az bile olsun. Az bile olsa, karınca kararınca bile olsa, devamlı olması çok sevindim. Onun için güzel şeyleri devamlı yapın. Zaten burada bir devam görülüyor ama geçen sene ne derse cesaretsizlik oldu, atlandı. Biz olsak da olmasak da yapılmalıydı. Biraz işte arkadaşlar belki gelemez, belki memlekete gidecekler derken aksava oldu. Fakat ona rağmen İsveç'te sanıyorum bu aile eğitim çalışmalarımızın dördüncüsüdür. Bu çalışmaları biz geleneksel hale getirdik. Efendim her yerde yapıyoruz. Bunun icadı ve ihtira beratı Avustralya'da kardeşlerimize aittir. Burada aranızda olan kardeşlerimize aittir. Böyle cesaretle, bu bir cesaret işiydi. Aileleri beyleriyle, hanımefendileriyle, çocuklarıyla beraber çağırıp, böyle büyük müesseseleri tutup kiralayıp, böyle çalışmalar yapmak ilk önce Avustralya'da başladı. Hem de ben hayretler içinde kaldım duyduğum zaman, Üniversiteyi tutmuşlar. İlk üniversite miydi? Monaş Üniversitesi. Yani üniversite nasıl tutulur? Bizim Türkiye'de görülmüş, duyulmuş bir şey değil. Yani üniversite tutmak, almak, duyulmuş bir şey değil. Bunun gibi böyle efendim, bundan daha güzel bir mekan, geniş, bundan daha geniş bir arazi, binalar, lojmanlar, profesörlerin oturduğu Efendim, yerler, böyle bunlar üçüncü sınıf binalar, orada birinci sınıf, buzdolabıyla, efendim, e, microwave fırınlarıyla, her türlü imkanlarıyla çok güzel böyle binalar, geniş daireler, göleti var, efendim, spor alanları var, spor sahası bize bahsiz edilmiş, konferans salonları var, kademeli, amfiteatür diyorlar kademeli konferans salonları, projeksiyon makineleri, her şeyiyle bize bırakmışlardı. Böyle yerler kiralamışlar arkadaşlar. Onların değerli yalnız kantini de bırakmışlar bize. Efendim, yalnız şuraya dokunmayın demişler. Neresi orası? Açık göstermişler, rakıların, içkilerin olduğu yerinde. Efendim başlarınıza çalınsın, biz bunlardan hiç hoşlanmayız. Bunlar bizim kullanmamış şeyler değildir diyecek. Onlar da memnun olmuşlar. İlk üniversite tuttuk. Bu böyle çok beni etkiledi. Yazılarımdan yazdım ve ilk yazmışım efendim. Birçok yerde bu bir istek uyandırdı, bir hareket meydana getirdi. Önce Türkiye'de hareket meydana getirdi. Ah biz de böyle şeyler yapabiliriz Türkiye'de dedik. Tabi bize üniversiteler kimse vermez. Üniversiteler kendileri Binalarımı verme sahiplerine de sahip değiller zaten. Beş yıldızlı oteller tuttuk biz. Mesela 950 yataklı efendim 11-12 katlı deniz kenarı efendim açık kapalı yüzme havuzları olan beş yıldızlı böyle büyük oteller tuttuk doldu ve o otellerdeki çalışmalarımızın birisinde. Bizim akra Akra diyormuş, efendim kararlaştırıldı efendim. Doğru akra oldu yani. Böyle toplantılarda biz bunun Avustralya'da galiba 14 gene mi geldim? 14 tane mi oldu şimdiye kadar? Böyle 10'u geçti. 13 14. Efendim. Türkiye'de 15-16 oldu, Efendim, İngiltere'de, Amerika'da oldu, İsveç'te işte dördüncü oldu, Almanya'da bilmem sekizinci mi bir şey oldu en son mülükte yaptığımız hasılı bir güzel adet oldu. Hadis-i şerifte geçer, kim bir güzel adet ortaya çıkartırsa o adeti yapanların sevapları ilk çıkarana da gider. Yapanlardan bir şey eksilmediği halde, ilk adeti çıkarında da sevabı gider diye onun için Avustralya'da da iyice kazakçılar bu işten yani manevi bakımdan çok karlı durumdalar. Ve bu çalışmalar birçok yönde faydalı oluyor, güzel oluyor. Bir kere ucuz ve tatlı bir tatil imkanı oluyor. Şimdi insan tek başına böyle bir havuzlu, çayırlı, çimenli yerde tatil yapmaya çalışsa perakende Fiyatı pahalı olur bu işin. Ama topluca olunca burada efendim, ucuz oluyor. Bir dinlenme oluyor. Çoluk çocuk eğleniyorlar, koşturuyorlar, top oynuyorlar, büyükler oynuyor anımlar dinleniyorlar, mutfaktan kurtuluyorlar biraz, ev işlerinden kurtuluyorlar, çocukların baskısından kurtuluyorlar, dört kıvarda <Gülüyor> arasındaki efendim, sıkıntılardan kurtuluyorlar. Bir rahatlık oluyor. İkincisi... E, aynı şehirde veya aynı ülkede yaşayan, ki burada şimdi İngiltere'den ve başka yerlerden gelenler de var aramızda Danimarka'dan gelenler var. Yani ülkeler arası olmuş oluyor biraz. Tanışma, yakınlaşma ve dostluk oluyor. Yani aynı yerde aileler birbirleriyle tanışmış oluyor. Hal bu şey olmasa, bu çeşit çalışmalar yapılmasa, birbirlerini o kadar tanıyamayacaklar, bu kadar böyle bir dostluk, yakınlaşma meydana gelmeyecek, samimiyet olmayacak. Bu, hatta yine Avustralyalı kardeşlerimizin güzel buluşudur, bu toplantılarda Kur'an ile ikişer ikişer kardeş yapıyorlar, iştirak edenleri. Bu da şeyin devamı gibi oluyor. Peygamber Efendimiz Medine'ye böyle geldiği zaman, muhacirler ile Mekke'den hicret etmiş olanlarla ensar yani Medine'lilerin kardeş edilmesinin o annenin devamı olmuş oluyor. O da sevaplı. Samimi bir arkadaş kardeş kurasında kim çıkarsa efendim, onunla özel bir yakınlığı olmuş oluyor. Bunu da çok faydasını gördük. Benim aziz kardeşlerim diye evet, öbürleri ziyaret ediyorlar. Güzel ee, işler yapıyorlar yani. Sonra buralarda e, aile huzur ve mutluluğu da tahakkuk ediyor. Yani toplu durumda işte başkaları görüyorsunuz şöyle vesaire derken efendim, aile içi huzur ve muhabbet de meydana geliyor. Bunun da faydası var. Sonra toplu ibadetlerle sevap kazanılıyor. Tek başına olsa evinde namazı yakılacak, yakılmayacak, sabah namazına ya kalkacak, ya Efendim veya kalksa bile bir sevap alacak. Ama böyle toplu yerlerde çok sevap kazanılıyor. Hele sabah namazlarından sonra, işrak vakitine kadar bekleyip de bir haç ve sevabı aldıklarına göre zaten bütün burası için yapılan masraflar bedav eve çıkmış oluyor. Çünkü haç ve ömre kazanıyor, ne kadar güzel. Böyle sevaplı tarafı var. Efendim Ayrıca tasavvufu, tarikatı, dervişliği öğrenme, öğretme imkanı oluyor burada, yaşamak. Yani e, bu önemli bir husustur. Yani bir insan müslüman olarak, derviş olarak günlük yaşantısı nasıl olmalı, nasıl sürmeli? İşte gör, görsel olarak görünecek bir şekilde burada o hayatı bilmeyenler öğrenmiş oluyor, bilenler bilmeyenlere öğretmiş oluyor veya kendi kendine öğrenmiş oluyor ki bu çeşit öğrenme, öğretme nedir? Peygamber Efendimizin usulüdür. Peygamber Efendimiz İslam'ı böyle öğretti. Buna e, hayatta beraber olarak, beraber yaşayarak, sohbet ederek, arkadaş olarak eğitme diyoruz. Bu çok tesirli bir eğitimdir. Bu Mekret'teki eğitime benzemez. Daha yakın, daha samimidir. Tekke eğitimi gibidir. O bakımdan böyle bir paydası oluyor. Ayrıca bu çeşit toplantılarda insanlar bir araya gelince güzel şeyler düşünüyorlar, konuşuyorlar ve toplantıların sonuçları güzel oluyor. Güzel sonuçlar hasıl oluyor. Mesela Akradyon'un böyle bir toplantıda soyutun kararlaştırılması çok çarpıcı bir misal. O bakımda e, Müslümanların teşkilatlanmasına, dini çalışmaları planlamalarına, hedeflerinin tespitine ve o hedefler için güç birliği yapalarına vesile oluyor. O halde bu çeşit toplantılar hem dini bakımda, hem ailevi bakımda, hem dünyevi bakımda, hem şahsi bakımda evveli hem sevap kazanma bakımından çok payla da şeyler oluyor, çalışmalar oluyor. Onun için devamını, tekrarını, her zaman yapılmasını temenni ederiz. Biliyorsunuz bizim dinimiz her bakımdan güzeldir de, en güzel taraflarından birisi de dinimizin toplum dini olmasıdır, cemaat dini olmasıdır. Tek başına değildir, efendim insanlar, bir aradadır. Bir arada olmak çok teşvik edilmiştir İslam'da. Nasıl teşvik edilmiştir? Mesela bir insan namazı evinde kılarsa bir sevap alır. cemaatle kılarsa 27 kat sevap alır. 27 kat sevap alır. Büyük bir sevap. Sonra mesela günlük beş vakit namaz vardır ama bir de haftada bir topluca kılınan Cuma namazı vardır. Bu da topluluğun önemli gösteriyor. İslam'da cemaatin değerini gösteriyor. Sonra bayram namazları vardır. Sonra senede bir hac ibadeti vardır ki dünya Müslüman'dan toplanıyor. Bunlar çok önemli işaretler. O bakımdan e, cemaatleşmekte, toplulukta çok sevaplar vardır. Faydalar vardır. Güzellikler vardır. Ayrılıkta da Yalnızlıklar vardır, hüzünler vardır, azaplar vardır, üzüntüler var. Bunlar sağlanmış oluyor. Manevi bakımdan da iki Müslüman bir araya geldi mi, ziyaret ederek veya bir başka şekilde bir araya geldi mi? Bir kere zaten iki Müslüman birbirine Allah için ziyaret ettiği zaman Allah onları sevmek hak olur diyor. Benim sevme hak olur. Yani, ben onları muhakkak mi demiş oluyor. İki Müslüman birbirini Allah rızası ziyaret edince, Allah'ın sevgisini kazanıyorlar. Allah'ın sevgisini kazanmaları muhakkak oluyor. Bu güzel bir şey. Ayrıca, manevi bakımdan da iki Müslüman bir araya geldi mi? mutlak birinden ötekisini Allah faydalandırırmış. Yani, farkına varmadan, anlamadan bile birbirinden maddi, manevi, dini, ukrevi faydalar hasıl oluyormuş. Onlar sağlanmış oluyor. Bizim başından beri üzerinde durduğumuz başka cemaatlerde pek görülmeyen bir özelliğimiz var. Biz eğitimi aile boyu düşünüyoruz. Yani sadece beyler eğitilsin. Bir şey olmaz. Hanımlar ne olacak, çocuklar ne olacak? Eğitim aile boyu olmalı. Ne demek? Beyler de eğitim görmeli, hanımlar da eğitim görmeli, çocuklar da eğitim görmeli. Hepsi eğitilmeli, hepsi İslam'ı öğrenmeli. Hepsi eğitim gördükleri zaman efendim, huzur ve saadet olur, ailede uyum olur. Ama bey İslami bakımından iyi, hanım hiç o işlerle ilgili değil. O zaman huzursuzluk oluyor. Bizim Ankara'da tanıdıklarımız vardı böyle. Hocamız Ankara'ya geldiği zaman hanımı kızmasın diye profesör arkadaşım geldi diye kaçarmış evden. İzin alıp öyle gidermiş. Profesör bile yok hocamız geldi. Hoca efendi geldi ona gidiyorum diyemiyor da profesör geldi. Öteki de ilerici bir kadın demek ki. Cadolaz. Efendim profesöre izin veriyor da hocaya izin vermiyor. Profesör arkadaşım geldi diye kaçarmış. Rahmetli ihvanımızdı ama hanımı uyumsuz. Hanımı yani öyle şeye izin vermiyor. Tabi bu çeşit şeylerde çok tatsızlıklar olur ailelerde. Onun için ailede bey de Müslüman olmalıdır. Bey de Müslüman olmalıdır. Hanım da Müslüman olmalıdır. Çocuk Müslüman olmalıdır. Aralarında çekişme ve çatışma olmamalıdır. Hepsinin eğitilmesi lazım. Ben bunun çok önemli bir iş olduğunu görüyorum. Ve onun için bir cami İyi bir cami mi, değil mi diye, ilk önce şeye bakıyorum, kadınlar kısmı var mı bu camiye? İki gün önce Cuma namazına gittik. Hemen o nokta hatırıma geldi, bakın, güzel. Sol yan tarafta kadınların giriş kapısı var, tamam, güzel. Kadınlar için yer olacak, abdest alma imkanı olacak, namaz kılma yeri olacak. Bizim İskender Paşa Camii'de kadınlar kısmı yok. Kadın uzaktan gelecek, kocamızız ziyaret edecek, abdest alacak yeri yoktu. Komşular kafasını çalardı, sıkıştım, kusura bakmayın, camide namaz kılacağım, evinize abdest alabilir miyim? Beşiyor mu? Şimdi camimizin kadınlar kısmı var, kadınların abdest <gülüyor> almanın yeri var, oturma kalkma yerleri var ki ben, e, Bu önemli. Gaziantep'te beni bir arkadaş bir cami yaptırdım, gel gör dedi, zengin birisi. Çok zengin. Gezdim. Cami güzel. Hakikaten biraz küçükçe bir Süleymaniye gibi bir şey yapmış. Son cemaatleri var. Kubbeli ön tarafı var. Geniş bir yerini yapmış. Panon açıyormuş. Kesme taşla yapmış. betonarme yapmış. İki minareli. Güzel bir cami. Ben dudak kıvırdım. Burun, burun kıvırdım. Burun nasıl kıvırdı bilmiyorum ama. Dudak kıvırıyor ben, Burun kıvırılmaz aslında. Neyse. Sordum. Kadınlar kısmı şaşırıp afalladı. Kadınlar ne delemaz olacak? Nerede açacak olacak? E arkada kısım öyle öyle yanma yok. Öyle saçma şey yok. Güzel güzel yaptıysa kadınlar kısmı olacak. Hatta para kalırsa ben şimdi bir cami geliştiriyorum kafamda. Para olduğu zaman tek başıma yapacağım. Sizden yardım bile almayacağım. Efendim. Çocuklar kısmı da olacak. Çocuk oyun oynarsa Çocukların duvarda şişme destekten yapacak, hoplasın, zıplasın, duvara kaparsın, vursun, taklasın. Annesini rahatsız etmesin, annesi gelsin camide, namazda rahat yapılsın. Şimdi bizim dün geceki yaslı namazımız karmakarış oldu, yüreğimiz ağzına kadar geldi, geri gitti. Alemleri çaldı, kadıncağız namaz kılıyor, ne yapsın? Çocuk e, şeyler anlamaz, yasak dinlemez, padişah bile lak anlatamaz çocuğa. Efendim, evet, bas hızıyla, hadi beş tane itfaiye arabası, kanguru cumbur, baktılığa geldi, e, çocukların yeri olması lazım. Yani bir camide kadınlar kısmı olmalı, çocuklar kısmı olmalı. Namaz kılamayan kadınların oturacağı yer olmalı. Dinleyecek, video ile dinleyecek. Çünkü, mazeret halileri dolayısıyla bazı kimseler camiye gelemez Camiye giremez, namaz kılama. Tamam, ona da alının kenarında bir salon olur. Özürlü bayanlar da gelsin burada otursunlar, videoda, televizyonda, kapalı devre televizyonda içerisini dinlesinler. Bunları yapacak, Allah'ın izniyle. Öyle bir değişik cami olacak ki, dillere destan olacak. Akdurma hayalinde öyle şeyler var. Hayal kuruyor. Hayal kurmak serbest ve bedava. Efendim, her Müslüman, aziz ve muhtemelen kardeşlerim, Önce Müslümanız. Hepimiz önce Allah'ın kuluyuz ve Allah'ın kullukla vazifeliyiz. Biz, her yerde ben söylüyorum, doktor değiliz, mühendis değiliz, işçi değiliz, lokantacı değiliz, efendim memur değiliz, bilmem hangi meslek, ziraatçı, efendim bilmem vesaire işçi. Biz Müslümanız. Bizim ilk vazifemiz kadın olsun, erkek olsun, bülüva ermiş çocuk olsun, ilk vazifemiz Müslüman olup Müslümanlığımızı yerine getirmek. İyi bir Müslüman olmak, Müslümanlığı öğrenmek bir. İkinci vazifemiz de başkasına İslam'ı öğretmek. Arkadaşımıza, komşumuza, sıra arkadaşımıza. Yani öyle imanlar bilirim ki, valideki çocukları toplayabiliyor etrafında. İcabı onlarla top oynuyor ama hepsi camide çocukları. Hepsi cahil. Biz kendimiz iyi insan olacağız, başkalarını da iyi insan yapacağız. Başkalarını da iyi Müslüman olmasına çalışacağız. Hem salih olacağız, salih iyi insan demek. Hem muslih olacağız. Muslih, ıslah edici. Başkalarının salih yapıcı demek. Hepimiz böyle olmalıyız. Yani benim yengem köye gidiyor yazları, iki ay, üç ay kalıyor. Esat diyor senin diyor, vazlarını TV koyuyorum. Kadınlar köy kadınları iş yaparken hem iş yapıyorlar hem dinliyorlar diyor. Bak kadın yenge yani nasıl faydalı iş yapıyor? Vaz dinletiliyor kadınlara Onlar da oluyorlar diyor. Zaten iş yapacak kulana güzel şeyler gelince memnun oluyor. Demek ki hepimiz hem Salih olacağız hem Müslüman olacağız. Hem kendimiz iyi insan olacağız hem de İslam'ı yaymak için başkalarını, iyi insan yapmak için çalışacağız. Efendim, peygamber efendimiz böyle yaptı. Peygamber efendimiz İslam'ı Arabistan'da yaymakla yetinmedi. Bizans'a mektup yazdı. Bizans imparatoru Heraklius'e mektup yazdı. Habeşistan kralını Müslüman etti. Sasani imparatoruna elçi gönderdi. Ama Mede bu bizim elçimizi öldürdü. Peygamber Efendimiz'in İslam'a davet mektubunu parça parça yırttı. Efendimiz onu mucize olarak gördü. Kardeşimizi şehit etti dedi. Mektubumu parça parça yırttı, parçaladı dedi. Allah da onun onun canını alsın ve mülkünü parçalasın dedi. Elçimi öldürdüğü gibi Allah da onu cezalandırsın. Mektubu, mektubumu yıktığı gibi... Allah da onun mülkünü parça parça parçalasın dedi muhterem kardeşlerim. Ne oldu biliyor musunuz? Kendi oğlu o Sasani imparatorunu öldürdü. Allah öyle alır işte. Aziz yüzü intikam olan Allah öyle alır. Kendi oğlu öldürdü. O bizim elçimizi, Müslüman elçiyi öldüren Sasani imparatorunu kim öldürdü? Kendi oğlu. Başkası öldürse hani insan... Bir derece. Kim öldürdü? Kendi oğlu öldürdü. İkincisi kendi saltanatı parça parça parçalandı. Efendimizin mekduğunu parçaladığı gibi Müslümanların eline geçti. Sonra ne oldu? Bak dün akşam vaazda size konuşurken aklıma gelmemişti. Şimdi geldi aklıma. Peygamber Efendimiz'i yakalayıp da ödül almak için hicrette arkasından koşturan sürağın Surakah isimli kişi ne demiştir? Koşturdu, koşturdu, atının ön ayakları kuma saplandı, tepetak tak yuvarlandı demiş Kalktı, atını çıkarttı kumdan, bir daha koşturdu, bir daha tepetak tak yuvarlandı. Kalktı, bir daha atını koşturdu, bir daha tepetak tak yuvarlandı. Anladı ki bir olağanüstü başka bir hal var. Resulullah'tan, efendim, medet istedi, yardım dedi. Değerli Resulallah, beni affet dedi. Anladım ki sen efendim, Hak Peygambersin. Ben seni işte yakalayıp da yüz mükafat var, ettiler, Yüz kazanayım diye bunu yaptım ama beni affet dedi. Eman var, ver bana dedi. Çünkü kuma öldü. Allah kahvedecek yani. Dedi ki, tamam sana eman verdim. Bizim buradan geçtiğimizi takipçilere söyleme, o mendeburlara, kuleşlilere söyleme, sana Kisra'nın tacı var dedi, söylemezsen. Kisra'nın tacı var dedi. Kisra kim? Sasani İmparatoru. Sasani İmparatorunun tacı başını giyecek dedi, Bak, sana onu vaat ediyorum dedi, söylemezsen dedi. Peki ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz devam etti yolda. O da gelenlere bildirmedi, şaşırttı filan. Sözünde durdu yani. Yıllar geçti, ömürler bitti. Peygamber Efendimiz ahirete iddial etti. Efendim, Bizans fetholundu. Bizans'ın hazineleri Müslümanların eline galimet olarak geçti. Taksim olundu. Hazreti Ömer sürakayı çağırdı. Efendim... O da geldi ihtiyar haliyle. İran imparatorunun tacını başına koydu. Bu senin Allahu Ekber. Yani Resulullah'ın hak peygamber olduğuna bakın. Bir olay bile yeter. <gülüyor> Medine'ye hicret ederken, arkasından düşmanlar kovalarken, sağ gidecek mi, gitmeyecek mi, orada ne olacak hali belli değilken, ne diyor? Ne diyor? ''Sus, söyleme, sana Kisra'nın tacını ıı, vaat ediyorum.'' diyor ve dönüyor dolaşıyor felek, zaman geçiyor, Resulullah'ın vaadi tahakkuk ediyor, sürakanın başına Kisra'nın tacı konduruluyor. Kis, ağladı süraka, Resulullah böyle demişti dedi, Allah Ekber, ucize yine bebiye ve ben bu tacı dedi Müslümanlara hediye ediyorum dedi, Gerisini geriye, verdin. Onundur yani, taç onundur. Onun için Azmi kardeşlerim, Peygamber Efendimiz hani, mektuplar gönderdi diye bunu açtık, sahabe-i kiram böyle yaptılar. Bizim de asıl vazifemiz İslam'a hizmet etmek. Gerisi hep hikaye. Gerisi hep Pasarya ve Angarya. İnci Faz'ın, merhumun sözleriyle öğrendim. Gerisi hep Angarya, boş şeyler. Onun için, Burada sağlam, köklü, ciddi çalışmalar yapacaksınız. Burası sizden sonra. Buranın vadisi hakimi sizsiniz. Biz, biz, ben Türkiye'nin hakimiyim, siz buranın hakimisiniz. Tamam mı? Böyle düşünceleriz. Bunlar da Avustralya. Avustralya'nın vadisi. Vadi günden biliriz işte, karınca karınca, a.s. Yani öyle düşüneceğiz ki hizmeti büyük yapalım. Evet, naçiziz, aciziz, çareiz, fakiriz, boynu büküküz, zayıfız, çok zayıfız. Ama olsun. Sanki dünyada başka hiç Müslüman kalmamış da ben kalmışım, İsveç'te İslam'ı yaymak vazifesi benim vazifemmiş gibi düşünecek. Bütün kardeşler. Tek başına. Bir ben kaldım ya. İslam hiç kimse ilgilenmiyor. İslam'a kimse sahip çıkmıyor. Bir ben varım. Ben çalışayım diyeceğim. Öyle olmazsa güzel çalışma olmuyor. Şeytan bir yerden aldattırıyor insanı. Bu dini nasıl olsa hizmet edecek insanlar çoktur diye hocalar yapsın diyorlar. Hocalar omuzuna atıyorlar. Hocalar senden aciz, senden cahil, senden fakir, senden eksikli kusurlu. Sen yap. Şimdi Türkiye'de 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra çok sıcak, heyecanlı, korkulu günler geçti. Asker derbe yapacak, demdi. Gazeteler çalkandı. Toplum çalkandı. Televizyonlar efendim, hararetle, merakla takip edildi. Gece sabahlara kadar uyumadı. Televizyon kanallarının birisi kapatıp ötekisini açtık, takip ettik. Asker zor bak. Asker 20 küsür karar aldı, sonra birkaç tanesini yuttu. Baktık ki biraz aşırı gitmiş. Ötekiler de ısrar ediyor. İmamet okulları 8 seneye çıkartılacak, orta ortaokul kapatılacak, sayıları azaltılacak, camilerin sayısı azaltılacak, Kur'an kurslarının ruhsatsızları efendim kapatılacak, ruhsatlıları azaltılacak, müsaade verilemeyecek, zorlaştırılacak. Efendim Müslümanların e, tarikat okulları efendim. E, adikatlarının sahip olduğu müesseseden, e ellerinden alınacak, devletim altına girecek, tevhid-i kanununa göre şöyle yapacak, böyle yapacak. Bunların hepsi demokrasinin ilgası hürriyetlerin kısıtlanması, tebeden ilme, militer, diktatör bir Efendim e arzuları. Bunlar kabul ediliyor tarafı yok. Efendim, asker el koydu Asker hükümeti dinlememeye başladı. Asker kendi başına İsrail'e gidip kararlar alma, imzalar atma başladı. Yani güçleri yetse Müslümanları silecekler. Şu tahtların üstündeki yazıları şekilleri eline alıp da sildiği gibi çocukları Türkiye'de İslam silinsin. Öyle istiyorlar. Amerika'da öyle istiyor. Avrupa'da öyle istiyor. Siz bizimle bütünleşemezsiniz çünkü siz Müslümansınız diyor. Burada İsveç'te Müslümanlar yaşıyor ya, Almanya'da 2 milyon Müslüman yaşıyor ya, İngiltere'de Amerika'da bir sürü Müslüman yaşıyor ya, yalancı. Ama bizim bizim din düşmanları da bunu böyle uygulamaya koydular. Zor günler yaşadık. Hala da zor günler yaşıyoruz. 30 Ağustos'a kadar da önümüzdeki iklim, mevsim sıcak deniliyor. Neler olacak bilmiyoruz. Dua edin ama... Müslümanlara yardımcı olsun, şerlilere fırsat vermesin, hayırlar feth olsun, şerler def olsun. Ama şu görülüyor ki, ben öyle görüyorum, Türkiye'deki bu durumlar sizin öneminizi artıyor, Sizin görevinizi çoğaltıyor. Sizin sorumluluğunuzu genişletiyor. Yani Türkiye'de belki adamlar okullaştırmayacak açtırmayacak, kurs açtırmayacak, Fırsat bulursa Müslümanları tepeleyecek vesaire filan. E o zaman İslam'ın korunması, savunması, İslam için çalışmak size düşüyor. Benim bu sıkışık zamanda kalkıp böyle bayramdan önce Almanya'ya, efendim bayramdan sonra İsveç'e filan gelmenin ana sebeplerinden birisi bu muhtemelen kardeşlerim. Sizinle dertleşmek istiyorum. Efendim... E Konuşmak istiyorum, müzakere etmek istiyorum. İslam'ın bakası, Müslümanların selameti, dinimizin yücelmesi için sizin görevleriniz fazlalaşır. Artık siz sadece yani, buralarda çalışan, yaşayan, efendim, insanlar değilsiniz. Emigrant, ne deniyor? Muhacir, buraya yerleşen insanlar. Sizin adınız ne? İmlander. İşte öyle değilsiniz. İmlander. İmvandır, yani göçmez, yani buralısınız. Tamam, buradaki görevimiz artık. Artık siz cavilerinizi yapacaksınız, okurlarınızı yapacaksınız, İslam için çalışacaksınız. Daha çok fedakart vereceksiniz. Eskiden biz Türkiye'den destekliyorsak, şimdi iş değişik. Siz bizim Türkiye'den, buradan Türkiye'de siz destekleyeceksiniz. Onun için bu çalışmaları hatırlatmak istiyorum size. Tabii siz buralara geldiniz, Allah'ın hikmeti, her şey hikmetli oluyor. Bir sebep olan hikmeti var. Ben sizin buralara gelmenizi istemiyordum, korkuyordum. Avrupa'ya giderse bu kardeşlerimiz Avrupa'da gavurlaşırlar, İslam'ı unuturlar, namaz kılmazlar, oruç tutmazlar, ezan dinlemezler diye korkuyordum. Bu korktuğum şeylerin bir kısmı oldu. Bazı insanlar dinden uzaklaşıyor ama Türkiye'de de uzaklaşıyor, siz? nasipsizse, Türkiye'de de nasipsiz. Ama bazıları burada daha iyi Müslüman oldu. Hiç olmazsa burada başörtüsüne karışmıyor. Cuma'sına karışmıyor. Sakalına karışmıyor. Efendim, okuluna karışmıyor. Hatta yardımcı oluyor. Hoşuma gidiyor benim bu İsveç hükümeti, 20-25 kişi bir araya geldiği dernek kurduğumu yardımcı oluyor. Bir konferans, bir eğitim çalışması yaptığı zaman destek oluyor. Paran yetmiyorsa ben vereyim diyor. Okul açtığı zaman Danimarka hükümeti Efendim, birkaç yere çalıştırırsa destekçi oluyor. Bunlar medeni insanlar, yani anlayış gösteriyorlar. Bizdekiler daha yabani, bizim o din düşmanları. Bunlar kadar belli değil. Bunlar gayrimüslim, onlar İslam düşmanı. Bunlar gayrimüslim. Müslüman değil bunlar. Onlar İslam'ın düşmanı, İslam'ı söndürmek istiyor. İslam'ın gelişmesinden rahatsız oluyorlar. Onun için Şimdi, şimdi siz buraya madem geldiniz, efendim burada güzel Müslüman olacaksınız, İmren, imrendireceksiniz. Müslümanlık güzelmiş diye başkaları size bakıp İslam'a imrenecekler, özenecekler. Bir bir görev, göreviniz var, özendirme göreviniz var. İslam'ı güzel temsil edeceksiniz, özendireceksiniz. İki, İslam'ı anlatacaksınız. İslam'ı yaymaya çalışacaksınız. Sahabenin, kiramın yaptığı gibi Burada Müslümanların sayısını arttırmaya çalışacaksınız. İsveçlilerini Müslüman yapmaya çalışacaksınız. Buraya gelmiş insanların Müslüman kalmalarını sağlamaya çalışacaksınız. Yeni yetişen çocukların Müslüman yetişmelerini sağlamaya çalışacaksınız. Ben küçük kızlara takılıyorum. Ay kız, senin başı örtün. Hi, ay saçlarını görmüyor filan? Mahsutan, şaka yapıyor. Neden? Alışsın diye. Küçük, küçükken alışacak çocuk. Ötme ki bu ne kadar... Yakışmış. Bak yüzüm daha pırıl pırıl oldu. Daha çok nur saçmama başladı etrafa. O da hoştan gidiyor. Bakıyorum anesinin yanında durmuyor. Bizim yanında geliyor. Dolanıyor. Neden? Başörtüsünü ötesini gösteriyor. Çocuk. Çocuk harbettir. Özen edebileceksiniz. Çocuğunu da özenecek. Komşunu da özenecek. İsveç'in de özenecek. İslam güzelmiş diyecek. Temizmiş diyecek. Gürüşmüş diyecek. Ben kendimi orada yatmak istemezdim ama Almanya'da bir Trish Market diye büyük gıda maddeleri satan yerden alışveriş yaptım, seneler önce. Biliyorum, yanlış yazıyorlar kasiyerler, hesabı kontrol ediyorum ben. Aldığım şeyleri kontrol ettim, yanlış. Yanlışlığı buldum. Kasiyerin yanına gittim, dedim ki yanlışlık var. Nein, nein, nein, nein dedi. Hayır, hayır, hayır. Kızı var, olmaz dedi. E yanlışlık var. Olmaz dedi, ben senden meşgul olamam dedi. Hemen başımıza bir adam geldi. Nedir mesele dedi. Yani kasiyer haklı. Yani ben seninle minakaşaya giremem. Benim işim başlıyor. Sen bunu sorumlu görev kimse ona anlat demek istiyor. E yanlış var. Dedim ki hesap yanlış. Olamaz dedi. Olamaz diyorsun ama bak işte şu. 2, 25 yazılmış. 2 mark 25 felik yazılmış. Bu yanlış. Bu 22 mark 50 felik bu. Bir, bir sıfır basmamış 20 markada eksik alıyorsun benden. Yanlış bu dedi. Adam şaşırdı. Yani ben adamla kavga ediyorum ama daha çok para vereceğim diye kavga ediyorum. Yani yanlış yaptınız benim paramı çok aldınız diye değil benden az para verdiniz ben daha çok para vereceğim diye. Adam ahavladı. Yüzü güldü. Şaşırdı. Ömründe hiç herhalde öyle bir şey görmemiştir. Allah hani görmemiştir böyle benim gibi saf bir müşteri gelip de illa daha fazla para verecek diye tepine bir müşteri hiç görmemiştir herhalde dedi ki o parayı senden almayız Helal olsun hoş olsun demek dene getir yani, tamam onu alalım dedi bir de gitti kitap kadar na bu kadar demler ya kitap kadar bir kalın dolgun çikolata getirdi. Onu da bizim kıza verdi. Bizim kız o zaman küçüktü yanımıza, evet. bunu da hediye olarak ona verdi. Yani benim dürüstlüğüme hayran kaldı, bir de ödülden Parayı da almadı, üstüne ayrıca bir de çikolata ödülü verdi. Şimdi bu bir misaldir. Tabii ben sizin misallerinizi bilmediğim için kendimden bir misal verdim, özür dilerim. Ama biz Müslümanlığı sevdirmeliyiz. Bizim burada görevimiz var. Müslüman böyledir diye bilmeli, şey, sevmeli Müslümanlığı. Onun için burada İslam'ı temsil ettiğinizi unutmayın, burada iğreti oturmayın, sağlam oturmayın. Gelin şöyle arkanıza dayanın, ben buradan gitmeyeceğim diye öyle oturun. Gidici, gidici gibi düşünmeyin kendinizi, gidemezsiniz, gidenler geri geliyor zaten. Gidiyor, Türkiye'de abuk sabuklukları görüyor. İsveçler gülür diye kalkıyor, geliyor. Mecburen. Berbat, düzelmemiş bizim orası çünkü. Kalıcı olduğunu düşünün, ona göre çalışın. Kalıcı hizmetler yapın burada. Öyle geçici olarak düşünmeyin. Buradaki siyasi partilere girin. Mustafa girmiş, hoşuma gidiyor. Güzel. Efendim, i̇çtimai çalışmalara, yani sosyal çalışmalara katılın. Dernek kurun, eğitim çalışmaları yapın. İlim-İrfan, örf-adet çalışmaları yapın. Efendim, eğitim müesseselerini kurun, okullarla ilgilenin, çocuklarınızı öğretmen yetiştirin, okullar açın, basın yayın gazete ile ilgilenin, dilinizi güzelleştirin, geliştirin, efendim, yazıp çizip yayın yapın, efendim veya böyle yerlere katılın. Şimdi bütün bunların hepsinin yapılması için mutlaram kardeşlerim. Birlerin fedakarlık yapması lazım. Bu fedakarlığı kim yapacak? Bu fedakarlığı Müslüman kendisi yapacak. Çünkü fedakarlığın cömertliğin Allah yolunda masrafın sevabı çok. Nasıl çok? Birkaç ayet-i kerim okuyacağım bu konuda. Allah Teala Hazretleri Tevbe suresinde ayet indirmiş, buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eşteramin اَنْفُسْهَمْ ve لَهُمْ bir لَهُمْ جَنْ Eğer siz canlarınızla, can feda ederek, mallarınızla, mal feda çalışırsanız, Allah sizin canlarınızı, mallarınızı cenneti vererek, cennet mukabilinde müşteri oldu, talip oldu, alacak. Verin onları, alın cenneti. Böyle bir benzetmeyle şey yapıyor Allah. İnandığa Allah müşteri oldu. Kime Müslümanlara? Nelerine canlarına mallarına? Ne verecek de müşteri bir şey verir de malı öyle alır. Efendim bir enle hamul cennet. Cenneti verecek. Malını canını Allah yolunda serbere ne cennet önyüktü. Cenneti kazanmanın yolu malını canını feda Bu bir. İkincisi Sah suresinde bir başka ayet kelime var. Bismillahirrahmanirrahim. La eyyü vellette amenu. Hele edullukum ala ticaretin. Kincikümün adabin edin. Ey iman edenler sizi cehennem azabından, feci bir azaptan kurtaracak bir güzel ticaret öğreteyim mi? Tüminüne billah. Mümin olur, Allah'a iman edip Ve tücahidüne fî sebibillâh ediyen mâlikum ve enfuzukum. Allah yolunda mal harfayı, canınızı ortaya koyup ve cihad edin. Diyor. Demek ki cehennemden kurtulmanın da çaresi, cehenneli girmeminin de çaresi, efendim, malla, canla, Allah'ın dinine hizmet etmekmiş. Bir başka ayet-i kerimeyi okuyacağım. <gülüyor> Allah Teala Hazretleri diyor ki, nerede o Müslüman ki Allah'a borç versin? Allah borç istiyor Müslümanlardan. Borç istiyor ki karza hasen versinler de o da karza haseni borçları yani kat kat arttırıp tekrar ödesin. Karza hasen biliyorsunuz borç vermek demek. Menzil dediği Yukray'dan daha kardan mesela. Kim alır karza hasen verip borç verecek ki peydiği yapıyor, eda kesir. kat kat artırsın ona Çok büyük karşılık kafa verirsin. Şimdi bu ayet ikenmeyi duyunca Sahabelerden bir Ensar'dan Ebu Dahta diye bir mübarek sahabe bilmem kaç yüz ağaçlık hurmalığını efendim getirmiş Ya Resulallah demiş. Allah bizden Müslümanlardan borç mu istiyor? Evet, mukabilinde cenneti verecek borç istiyor. Allah hiçbir şeye ihtiyacı yok ama yani demek istiyor ki ey Müslümanlar, Müslüman kardeşleriniz para pul harcayın. Allah'a borç verilmiş gibi sayın bunu demek istiyor. Yoksa Allah altını gümüşü de yaratamam, elması altı, e, efendim mücevher, altı zümrütü de yaratamam. Onun bir şeye ihtiyacı yok ama, bizim ihtiyacımız var ama, böyle de tifeyle anlatıyor bize. Latifeyle anlatıyor. Sanki siz birbirinize borç verirsinizse öyle düşünün gibi söylüyor. Ebu Gattah geldi, Ya vesile Allah dedi, Allah bize borç mu istiyor? Efendimiz sebezi buyurdu, evet tamam, istiyor dedi, ben dedi, şahit oldum, ya Resulallah, şu 400 ağaçlık hurma tarlamı, 400 ağaç az değildir ha, bayağı kıymetli, bayağı önemli bir şeydir, bunu dedi Allah yolunda, Allah'a karz olarak vereceğim, veriyor, hibe ediyor. şahit oldum, verdim dedi. Eh mübarek olsun, ya evet ebeddahtah dedi Peygamber Efendimiz, adam evine geldi, ya ümmeddahtah dedi, yani karısına sesleniyor, Artık dedi bu bahçe bizim değil dedi, bunu ben dedi Allah'a verdim dedi, hadi dedi eşyamı topla çıkar buradan dedi. Kadın da dedi ki alışverişin mübarek olsun ey kocacığım dedi. Yani niye verdin, hay Allah filan demedi yani. Türkiye'de şimdi biz bir medrese yıkılmış da bizim şehirlerimizden birisinin yaptırdığı medrese, o kasabaya bittik. Medreseyi yeniden yapacağız dedik. Yerini de Tarım Bakanlığı'na vermişler. Hem yıkmışlar, hem de yerini de medresenin cami, caviyi yaptırmış şehdimiz babamın şehdi, caviyi yaptırmış arkasına 24 odalı medrese yaptırmış. Herifler dast etmişler medreseyi, yıkmışlar. Bir de Tarım Bakanlığı'na vermişler. Kimin maldi kime veriyorsun? Bu camiyi yaptıranın mülkü o medresede. Ayırmışlar, orayı Tarım Bakanlığı'na vermişler. Ben Hazmay köye giderim, ben burada medrese yapacağım. Şaşırdılar Beni bir boyunca görmemişler. Efendim, divane. Dediler burası artık bizim değil, dediler. Dedim o zaman gelmesin. Ben buraya medrese yapmaya geldim, dedim. Siz dedim, büyük ve mal altındasınız. Siz, dedilerimizden birisinin yaptırdığı medrese. o kasabaya gittik. Medreseyi neden yapacağız, dedik. Yerini de Tarım Bakanlığı'na vermişler. Hem yıkmışlar, hem de yerini de medresenin cami, camiyi yaptırmış şehrimiz, babamın şehrini camiyi yaptırmış. arkasına 24 odalı medrese yaptırmış, herifler dasbetmişler medreseyi yıkmışlar, bir de Tarım Bakanlığı'na vermişler. Kimin bandı kime veriyorsun, bu camiyi yaptıranın mülke o, medresede. Ayırmışlar, orayı Tarım Bakanlığı'na vermiş. Dedim Kazmayköy'e gidelim, ben burada medrese yapacağım. Şaşırdılar beni, bir boyunca görmemişler, Efendim, divane. Dediler, burası artık bizim değil, dediler. Dedim o zaman, yer gösterin. Ben buraya medevese yapmaya geldim, dediler. Siz, dedin, büyük ve mal Siz başkasına ait bir yeri, başkasına vermişsiniz, bu kadar köylü olarak, siz büyük günah altındasınız, yer gösterin, dediler. Utandılar, yani mümin olanlar da memnun oldu. Tamam, doğru, haklısın, filan dediler. Sonra orada bize haber geldi Biz o zaman kalktık, yittik oradan tabi. Bir zaman sonra haber geldi, adamın birisi, bir araziyi tamam gelsin bunlar medrese yapsın diye vermiş. Ötekisi şehir, köyün merkezindeydi, bu kim bilir neresinde bilmiyorum ama yani ikisi eşit olur mu? Olmaz. Neyse, tekrar filan dedik arkadaşlara, gidin görün dedik, görmüşler. Müsait hocam dediler, peki dedik, evine gelmiş gö gören arkadaş merkez şehirde, bu köyde oluyor, evine gelmiş, adamdan telefon gelmiş, ben, ben tarlamı vermekten vazgeçtim. E niye? Sen aklın yok mu, fikrin yok mu, kararın yok mu, efendim, haysiyetin yok mu, efendim, kendi malına tasarrufa hakkın yok mu, hanım ve kızlar razı gelmemiştir. <gülüyor> Kızım benim. benim bir daha Orada arazi verseler bile oraya medrese yapmayacağım şimdi, kızdan. Kireceğim, başka yere yapacağım ama o köy kaybederim. Yani adam mal veriyor, kızların hayır, hayırı engel ediyor. Onlara bir rast tutmayacak diye engel ediyor. Allah isterse. Yani, e, bir ayet daha okuyayım. مَسَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَسَلِ habbetin اَنْبَتْ سَبْعَ سَنَا بِرَف۪ي كُسُمْبِيَتْنُ مِئَتْتُ habbet. Allah yolunda mallarını harcayanların mükafatine Bunlar yere bir tane ekmeğe benzer. Tane'den ekim bitiyor. Bir sapın üzerinde yedi tane başak var. Her başakta yüz tane Hububat var gibi. Bu ne demek? Yedi başak. Fikülü sümbiletün mi'etü habbe. Her başakta da yüz tane var. Bir, bir tane ne oldu? Yedi yüz oldu. Heh. Allah yolunda malını sarf edenlerin mükafatı bire yedi Bir yere bir buğday tanesi ekser. Yedi başak çıksa, her başakta yüz tane olsa olmaz ya, bir taneden yedi başak çıkmaz ya, buğday ekenler bilirler bunu. Bir taneden kaç başak çıkar? Herhalde bir tane çıkar veya? evet Bir başak çıkar. Bir tane taneden yedi başak çıkmış gibi bir başakta kaç tane tane olur? On beş yirmi. Yüz, fi tüm biletim miyeti ortaya. Yani yedi başak, yüz, her biri yüz, yedi yüz. Evet, Allah yolunda sarf etmenin mükafatı bire yedi yüzdür. Şimdi bunu niye okudum? Çünkü bana bir arkadaşım, hoca arkadaşım anlattı ki, bizim bir yerde yaptığımız konuşmalar, çalışmalar sonunda efendim orada bir cami alınmasına karar verildi. Cami alınca. Bir bina bulundu. Geniş arazisi var. Kaç dönüm? Yedi de, evet. 20, dönüm. 20 dönüm arazisi var. 20 dönüm arazi olan bir ev bulundu. Ev ev 700 metre kalemi, kocaman, daha fazla bir şey mi, bilmem kaç, e, onların ölçüleri başka da hesabı almakta zorluk çekiyoruz. 7 tane büyük garajı var ki her bir dershane olur. 7 tane garajı var, yani ev ne kadar büyük ki 7 tane garaj yapmışlar. Çok mükemmel bir şey. Şimdi onu alacaklar. Onu alınca garajları okul yapacaklar, anaokulu olacak, çocuklar yetişecek, büyükler yetişecek, kadınlar yetişecek. Bir canlılık olacak o şehirde, hem de namaz kılacaklar. Geçtiğimiz Ramazan'da namaz kılmışlar, çok hayır bereket olmuş. Şimdi bazıları mızıkçılık etmiş sonunda. Ben ordayken hepsi liste verdi, listeye yazdık, işte şu şu kadar para verecek, bu kadar para verecek falan. Eh, cami olacak, okul olacak, anaokul olacak, gelişme olacak diye ben sevilerek geldim Türkiye'ye. Arkadan bızıkçılık etmişler, para vermek zor geldi. Ada pazarında bir hacı arkadaşımız var, ihvanımız. Bu hacı arkadaşımız, bir toplantıda bize külliyeti bir para verdi. O zamanın parası büyük bir para verdi. Diyelim ki Şinli'nin parasıyla 500 milyon verdi mesela, diyelim. Şimdi 500 milyon çok bir para değil ya, neyse, efendim, o kadar bir para verdi. Ertesi gün baba dostu, yaşlı bir kimse yolda bunu görmüş. Ya o demiş, sen amma olmuşsun. E ne yaptım demiş. E, sen dün akşam duyduk ki bir toplantıda şu kadar para vermiş. Çocuk da şey, hacı, demiş ki, amca demiş, biliyorsun demiş, babam senin arkadaşındı. Sen benim baba dostumsun. Babam iyi arkadaşındı senin. O şeyde kara toprağın altında demiş. Ya hayat fani. Yani herkes ölecek. Ahiret'e hazırlanıyorum demek istiyor. Demiş beni ölümle korkutma. Beni ölümle korkutma. Ölümü anlatma. Yok demişti ben. Demiş, şey söylüyorum. Demiş. Yani sen bana niye o kadar hayır yaptın diye hayır yaptığını tenkit ediyorsun, Ben de hayat fani diyor. Sen beni diyorsun. Ben de senin fikrinin yanlış olduğunu söylüyorum. Hocam diyor. Şehrin göbeğinde çok kıymetli, bilmem kaç milyardın mekanı vardı diyor, arsası. Şehrin göbeğinde tam belediyenin yakını, istasyonun yakını, bilmem, tam çarşının, pazarın göbeği, adam oraya şey yapmayı düşünüyormuş. Bir iş hanları kuracak, kaç dükkanda olacak, paralar olup gibi Sakarya Dehri gibi yapacak, güldür, güldür, güldür, para alacak. Belediye hainlik etmiş, bir istirnak etmiş orayı. Hadi bakalım uğraş. İstindak gelmiş. Ne para verecek şimdi oraya? Şöyle birazcık bir para verecek. Yani gitti. Ha, Peygamber Efendimiz diyor ki, Allah'ın melekleri vardır. Dua ederler. Ya Rabbi, infak edenin malını arttır, cimrilik yapanın malını telef et. Sen misin cimrilik yapan? Bak Allah nasıl telef etti. Şehir merkezinden para edecek şeyi pul oldu. Hıymeti kalmadı. Onun için Allah yolunda harcamaktan kaçınmayın. Peygamber Efendimiz yemin ederek söylüyor. Vallahi, billahi, tallahi zekat vermekten, sadaka vermekten, hayır vermekten insanın malı azalmaz. Yemin ediyor. İnanmıyor musun peygamber Efendimiz'in diye? Arttırır. Allah gökten verir. Gökten indirir. Nasıl verse verir. Ben bir Kendim, yine kendimden bahsediyorum, yine soruma bakmayın. Üniversitede maaşlı bir üniversite hocasıyken ki ancak maaşını yerler üniversite hocaların. O kadar. Yani zengin adamlar değillerdi, üniversite hocası. Abim vesile oldu, bir arsa aldık. ne aldım? Elma şekeri paramla aldım. Azıcık bir parayla. Cebimdeki harçlıkla aldım. Yani geçimime tesir etmeyen az bir parayla, zaten benim param çok bir para değil, dağın başında bir arsa aldım. Dağın başında. Abim dedi ki bak belki ev yapmaya müsaade etmezler. Olsun. Dağın başını severim ben. Küfür küfür ese Dedim. Razı oldum. Arsa aldık. Bu arsaya müteahhitler efendim, dört tane daire kondurdular. Triplex. Her daire... 395 metre kare. Üç katlı 395 metre kare ne demek biliyor musun? Senin oturduğun dairenin iki mislinin üç katlısıdır. Bir daire. Bunun gibi dört tane daire. İkisi bana, ikisi bir daire. Ben cebimden zırnık harcamadım. Kuruş harcamadım. Ben çünkü üniversitede doğacıyım. Galiba doğacayım. Maaşımla Ancak ayın sonunda maaşım yetmediği olur. Borç aldığım olur hocam bem olur. Bana Allah iki daire verdi. Bitişik iki daire. Kapılara ayrı. bir çatı altında triplex 3 katlı iki daire verdi. İki daire de müteahhit kendisine yani arsayı verdim diye efendim, kendisine de yapıyor, bana da yapıyor hani. Müteahhit arsa karşılığı daire yapıyor ya öyle. İki katlı köşk, üç katlı iki köşk verdi bana hani birbirine yapışık sırtında. Ben şimdi diyor ki Allah kökten köşkeye atırdı, benim bahçeme gidenci düştü diyor. Doğru değil mi? Ben para vermedim. Ben onun, o tarlanın üstüne bir şey yapacak olsaydım, buradaki gibi tepe fabrika bir şey yapacaktım. Şu oturduğumuz evler gibi. İki odalı bir şey yapacaktım. Teneke'den, tıngırtıdan, rüzgelesiz zaman tıngırdayan bir şey yapacaktım. 395 metrekare. 400 metrekare'de 5 metrekare eksik 3 katlı bahçeli 2 tane villa. Allah bir insana verirse kimse engelleyemez. Allah bir insandan alırsa kimse engelleyemez. Veren Allah alan Allah. Allah'a iyi kul olmağa çalışmak gerekiyor. Son bir nokta. Biz bir muhabbetli efendim dini kuruluş Ehvan grubuyuz biz bir kardeşiz biz sadece Türkiye içinde değiliz bizim uluslararası boyutumuz var. Avustralya'da kardeşlerimiz var, Almanya'da kardeşlerimiz var, Amerika'da kardeşlerimiz var, İsviçre'de Almanya Hollanda'da kardeşlerimiz var. Efendim Avusturya'da kardeşlerimiz var, Arabistan'da kardeşlerimiz var, Mısır'da efendim bilmem Başka yerlerde kardeşlerimiz var. Uluslararası bir efendim, dini cami biz. Özbekistan'da kardeşlerimiz var. Özbekistan'ın meşhur bir şairi ihvanımız. Bir hocası ihvanımız. Diğer işleri başkanı ihvanımız. Bizim talikatımız Yani uluslararası şöhretimiz var. Talebelerimden bakanlar var. Talebe şu anda öpüp şey yapan muhabbetli bir cami bir de tarihi derinliğimiz var, tarihe doğru şerefimiz var. Şerefimiz var. Ta Peygamber Efendimiz'e kadar giden silsilemiz var, çok meşhur insanlar. Yani biz böyle bir, elhamdülillah, şerefli, değerli, manevi bir topluluğuz, elhamdülillah, Allah'a hamdolsun. Yolumuz Evliyalar yoludur. Onun için çok temiz bir yoldur, takva yoludur, cennet yoludur, ihsan yoludur, İhlas yoludur. Anlatmaya çalıştım geçtiğimiz günlerde, Bu bunun kıymetini bilin, bunun şükrünü eda edin. Bu herkese nasip olmaz. Herkes böyle bir uluslararası topluluğun üyesi değildir. Uluslararası toplulukların üyeleri vardır ama onlar makbul değildir. Mason teşkilatı var, Minderberg'ler var, bilmem neler var, onların maneviyatı yok. Onların ahiretleri yoktur. Bizimki ahiret kardeşliğine dayanıyor, cennete kadar gidecek olan bir kardeşliğe dayanıyor. Bunu kıymetini bilin, efendim. Arşı adanın altında nurdan minberlere oturmak istiyorsanız derviş güzel yapın. Şimdi işinizde derviş olmayan kardeşlerimiz, kardeşlerimiz var, müşteriler var ki bana kağıt gönderdiler. Şunlar ders almak istiyor diye. Onun için. Konuşmamın sonuna geldik. Kısaca şey yapayım, beraber tevbe edelim, ders vereyim. Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Azîm el-Kerîm el-Rebi, El-Hayyar Kayyum ve E-Tûb-i İleyh, Allahümme Ente Rabbi, La İlahe İllâh Ente Kalabteni ve Ene Abdüke ve Ene Ala, ahdike ve va'dike mesleda'tu, eûdübike mişerdi ma sara'tu, ebu'u'leke bînirvetike aleyye ve ebu'u bidenbi fawfilli fe innemû la yevfilüldünûve illâ etu. Bu, Peygamber Efendimiz'in duası. Onu okuduk. Allah, Habibi Edibi Hürmetine bizim geçmiş günahlarımızı, sizin günahlarınızı affetsin. Bundan sonraki ömrümüzü artık Allah'ın sevgili kulu olarak yaşamaya Efendim, bizi muvaffak eylesin. Öyle sürdürmeyi nasip etsin. Sevdiği işleri yaptığınızı nasip eylesin. Bundan sonra devamlı abdestli gezin. Her zaman abdestli olun. Bak benim şu anda abdestim var. Namaz kılsak namaz kılacak diye. Ölüm gelse, Azrail gelse, ver canını dese hazırlıklı olmalı insan. Efendim çok devamlı abdestli gezin. Her gün zikir vazifelerinizi yapın. Zikir İstediğiniz zaman yapabilirsiniz. Sakin, temiz, terhad bir yerde tercihan, kıbleye doğru bir çekip, oturup, gözlerinizi yumup, 25 defa estağfurullah diye tevbe ederek başlayın. Bunları yazın, 25 estağfurullah diye başlayın. Sonra bir Fatiha ve işkulu Allah'a okuyun. Bunları Peygamber Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz'den bize kadar tarih boyunca yaşamış, irşat vazifesi yapmış, evliya Allah büyüklerimizin, müşid-i kâmillerimizin, Ruhlarına bunları hediye edin tarikatı firlerinize. Bir Fatiha üç günü olarak. O mübarekler sizi sevsin, manevi bakımdan yardımcınız olsun. Sonra, gözünüz kapalı, derin derin düşünceye dalın göz önünüze hayallerini getirerek bir, bu dünyanın fâni olduğunu bir gün gelip Azrail'in karşınıza dikileceğini, canınızı alacağını, kara toprağa gömüleceğinizi, kıyamet kopunca Allah'ın huzuruna çıkacağınızı. Mahkeme-i muhakeme olacağınızı, sonra iyilerin cennete gireceğini, kötülerin cehenneme düşeceğini. Cehenneme düşenler nasıl feryat edip, feryat edip, feryat edip pişman perişan olacağını, cayır cayır iyilerin de cennete varında nasıl sevineceğini, efendim, nasıl nimetlere kalk olacağını düşünün. Bunu düşünmeye, ölümü düşünmek, rahatayı mevd, tefekkürü mevd, tezekkürü mev gibi isimler verilir. Bunu düşünün, Peygamber Efendimiz çünkü ölümü düşünmeyi tavsiye ediyor ki bu dünyaya aldanmayıp ahirette hazırlanmanız mümkün olsun. Zikre oturduğunuz zaman ölümü düşünmek bir vazife. İkinci vazife, zikrullahı beraberce yaptığınızı düşünün, gözünüzü kapatın, bizi hocalarınızla, o evli Allah büyüklerinizle, karşınızda göz önüne getirin, gönlünüzü gönlümüze bağlayın. Bu bağlantı kuruldu mu insanın kalbine çok Güzel duygular, fikirler gelir, feyizler gelir, nurlar gelir, Efendim yaptığı ibadetin tadını duyar, faydesini görür. Bunda başarı kazanınca, ilerleyince Resulullah Efendimiz'i görecek hale gelir. Onun için bunu da güzelce yapın. Bunun adı da, bu çalışmanın adı da Rabıtay-ı Mürşid. Öyle bir düşünmenin adı Rabıtay-ı Bunun adı Rabıtay-ı Mürşid. Mürşidinin düşünmesi insan. Üçüncü düşüneceğiniz şey de, Allah'ın sizi gördüğünü, Allah'ın her yerde hazır ve nazır olduğunu, O'ndan kaçınmayacağını, O'nun huzurunda, O'na günah işlemenin doğru olmayacağını düşün. Güzel kuluk etmeye çalışın. Çünkü imanın en kuvvetli derecesi, nerede olursanız olun, Allah'ın sizi gördüğünü düşünmeniz. Bunu düşünün. Buna da rabıtayı, huzur diyoruz. Allah'ın huzurundayız hepimiz. O bizi görüyoruz. Fena'da değiliz, karanlıkta değiliz, görünmeyen yerde değiliz. Allah her şeyi görüyor. Bunu düşüneceksiniz. Bu üç düşünceyi peş peşe düşündükten sonra ölümü, efendim, rabıtayı böyüt yapıp, rabıtayı müşüt yapıp, şehinizi, ondan sonra rabıtayı huzur yapıp, Allah huzurunda olduğunuzu düşündükten sonra zikirleri çekmeye başlayın. Söyleyeceğim zikirler, Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinden aldığım size tavsiye ettiğim ama Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği zikirlerdir. Günde yüz defa Estağfurullah çekin. Peygamber Efendimiz öyle tavsiye ediyor. Yüz Estağfurullah. Yüz La İlahe İllallah. Yani günde dediğim günlük vazifenizi söylüyorum. şimdi. Yüz Estağfurullah. Yüz La İlahe İllallah. Bin defa Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah sözüne Lahz-i Celal derler. Adı Allah sözünde de lafza Celal'dir. Celal kelimesi demek. Yani Celal sahibi Allah'ın ismi demek. Yani. Allah'ın ismini bin defa söyleyeceksiniz. Her yüz defada şu sözü yazın. İlahi ente maksudi veredake matlumi diyeceksiniz. Bu hadisi kutsiden uyarlanmış bir sözdür. Yani gene Allah Peygamber Efendimiz'e öğretmiş oluyor bu sözün. Benzerini biz de kendimiz çevirip Allah'a öyle onun öğrettiği şekilde söylemiş oluyoruz. İlahi, entemassudi ve ruda ke matlubi. Maalesef yarabbi benim amacım gayeb sensin. Herkesin bir arzusu istediği var ben sen istiyorum ve ke matlubi ben seni zafer kazanmak istiyorum. Bu bizim şiarımızdır. Bizim bayrağımızdır. Ben böyle bir bayrak yaptım. Kocaman bir bayrak yaptırdım ama yanımda taşıma utanıyordum. Kocaman bir bayrak yaptırdım, sancak gibi kenarı işlemeli, bir yüzüne La ilahi illallah yazdırdım. Çünkü o bizim bir şiarımız var, Allah'tan başka ilah yoktur. Biz tevhid-i biz Müslümanız. La İlahe illallah yazdırdım, öbür tarafına da ilahi El-Tem, Aksudi ve Mütakya Markalı yazdım. O, o bizim bayrağımızdı. Hepinize de inşallah bu bayrakları çoğaltalım, daha da küçük olsa. Aramda takarsınız filan gibi böyle içeriye takarsınız. La ilahe illallah bir tarafta, bir tarafta da ilahi. Ette maksudi ve redatte matkul. Her yüz defa Allah dedikçe bunu söyleyeceksiniz. Neden? Unutur insan söylemediği şeyi. Zamanla dilini bile unutuyor insan. Konuşulmadığı zaman dilini söyleyememe durumuna geliyor. Çok söyleyeceksiniz. Peygamber Efendimiz diyor ki, imanınızı la ilahe illallah diye, diye kuvvetlendirin. E var benim imanım? Olsun, tekrar tekrar söyle de kuvvetlensin, perçimlensin demek yani. İlahiye el de maksudu ve raffi diyeceksiniz, yüz defa da Peygamber Efendimiz'e salavat getireceksiniz. Resulullah'ı seveceksiniz, Resulullah'a aşık olacaksınız, Resulullah'a yüz defa salatu ve selam getireceksiniz. Uzaktan. E ben uzaktan selam getireceğim ne olacak selatü selam getireceğim peygamber efendimize ne olacak eselatü eselamalay diğer resulallah ne al Allah müsallatan seyinde Muhammed diyeceğim ne olacak peygamber efendim ne olacağını söylüyor melekler bu selatü selamını alırlar resulullah'a arz eder Ya resulallah isvester mal müşeffitler stokholm şehriden efendim westport Şehrinden efendim filanca sana selam selam Hani biz birisine selam gönderiyoruz ya bazen, Türkiye'ye gidiyor, arkadaşlara selam söyle diyoruz ya. Melekten götürdüler. Resulullah da selamı alır size, sizin selamınızı alır. Çok hayırlara eğlersiniz. Zaten Efendimiz tavsiye ediyor, günde yüz defa salatı. Efendimiz değil, Allah emrediyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhâ ve melaiketehû yusallûn ale'l-nebi. Allah da melekler de Peygamber Efendimiz'e selat ediyor. Gâi ve sellîmû teslim. Ey iman edenler! Resulullah selâtu hepsini ayette hadisi söylüyor. Yüz sebevâ-i şefâ, yüzde kulhu allahu ahâd. Kulhû allâhu suresi yani. Kulhû allâhu Allah'a f Ne s s s s s s çok önemli bir söyledir. çok sevaplı bir suredir. Üçte bir Kur'an okuma kadar sevaplıdır. Bu zikirleri yapacaksınız gününüzün sahip zamanında da kalbinize daima Allah demeye çalışın. Şimdi ben size onu öğreteyim, beni dinleyin. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Şimdi siz de yüksek sesle söyleyin, Allah şahit olsun. Buyurun. La Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı kapatın. Gözünüzü de yumun. İçinizden Allah demeyi sessiz olarak devam etti. Allah mübarek etsin. İşte böyle sessiz, içinizden kimse duymayacak gibi Allah demeye kendinize alıştırın. Zor gelirse ki önce zor gelir acemilere yüksek sesle sakin evinizde olduğunuz zaman Allah Allah Allah Allah derken ağzınızı kapatın. Allah demeyi içinizden söylemeye başlayın. Söylerken söylerken söylerken zorlanırsınız. Ağırlaşır, ağırlaşır. Ağırlaştığı zaman gene sesinizi yükseltin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah ağzınızı kapatır, evet. içinizden yine söylersiniz. Sonra bir hale gelirsiniz ki alışınca, acemilik geçince böyle dururken kalbiniz Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah zikretmeye devam eder. Bunu niye öğretiyoruz böyle? Çünkü her Allah dedikçe çok büyük sevap alırsınız. Hem de insan içinden Allah deyince dışından Allah demenin 70 kat fazlası sevap alır. Dışından Allah dediği zaman ise 70 bin sevap alır. 70 binin 70 katı 4 milyon 900 bin Yani içinde insan bir Allah dedimi 4 milyon 900 bin bisey sevap alıyor. Kalbinizi bu düşküre alıştırsanız, günahlarınız silini, sevaplarınız birikip alan iyi bir kudur olursunuz, kâr edersiniz dünya evet büyük kârlara hasar olur. Bizim yolumuz Peygamber Efendimizin sünnetine uymak yoludur. İki konuşmamda bunu bastıra bastıra söyledim. Efendimizin yolundan yürüyeceğiz. Kızsalar da, tenkideseler de, ayırma de, biz Peygamber Efendimizin yolunda yürüyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in yolunda Peygamber Efendimizin sünnetine uygun yürüyeceğiz. Bu önemli. Efendimizin tavsiyelerini tutacağız ayetleri, hadisleri okudukça sevaplı şeyler öğrendikçe yapacağız. Günahlardan kaçınmaya çok dikkat edeceğiz. Takva ehli Haramlara, günahlara yanaşmayacağız, bulaşmayacağız. Nefse şeytana uymayacağız. Üçüncü yapacağımız şey de huylarımızı düzelteceğiz. Kötü huyları atacağız, iyi huylar alacağız. Geçimsiz, kavgacı, merhametsiz, vefasız, dönek, cimri, pinti... Ne oluyor ya? Müslümana yakışar mı bunlar? Bunları atacak. Nasıl olacak? Tatlı dili, gülenç yüzlü, cömert, iyiliksever, merhametli, sözünde durur, sağ ıı, sadık, aşık, efendim, veli, mahbub kul olacağız. İyi kul olacağız. Kötü huyları atın, iyi huyları alın. Hayatınız boyunca buna çalışın. Çabuk takip ederse iyi huylu olmak, Kârınız çok olur. Kötü huyulardan çabuk kurtulursanız iyi olur. Kötü huyulardan kurtulamazsanız, kötü huyulardan ceza vardır. Kötü huyundan cehenneme düşebilir insan. Kötü huyundan dolayı, yani günahtan da cehenneme girer insan, kötü huyundan dolayı da girer. Onun için huylarımızı düzeltin. O halde bizim amacımız ne oluyor? Üç yoldan cenneti kazanmak oluyor. İbadetleri yaparak, Allah'ın rızasını kazanarak, namazlarla, oruçlarla, zikirlerle cenneti kazanmak. İki, günahlardan kaçınarak, günahlara yanaşmayarak, takva ehli olarak cenneti kazanmak. Üç, huylarımızı güzelleştirerek cenneti kazanmak. Üç yoldan takviyeli, üç koldan cennete ilerlemek. Allah muvaffak etsin. Şimdi her biriniz bir fatiha, üç bir yoldan okuyun, duanızı yapın. Bitti. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine yubayye'uneke innevâ yubayye'unallâh yedullâhi fevka eydihim. وَمَنْ نَكَثَتَ اِنَّمَا يَنْكِثُوا عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ اَوْفَعَ بِمَا عَافَدِ عَلَيُّ اللّٰهَ وَسَيِّدْتِهِ اَجْرًا عَزِيمَةً Bu benim söylediklerim çok mühim konulardır. Çok ciddidir. Bunları yaparsanız cenneti korusunuz. Onun için cenneti evden kaçırmamaya dikkat edin. Nefse şeytana uymayın, ibadetleri yapın, haramlardan kaçının. Allah'ın yolunda, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun olarak yaşamaya dikkat edin. Zikir vazifelerinizi güzelce yapın. Takva yolundan yürüyün. Ahlakınızı güzelleştirin. Efendim, cenneti kazanın. Allah-u Teala Hazretleri, Marufetullah'a, Mahafetullah'a ergesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref edersin. El-Kadir. Yine canına dağ edelim. Hani bir daha tekrar eder misin? Yakalandık. Hena yakalandık. Yürü yürü yolun ile. Gafil olma bilin ile. Gey sakın küm bilin ile canına dağ ide bir söz. Yani manası efendim, manası Murat olundukça şöyle olak ki efendim yolunda yürü yani. Bisiklet yoluysa oraya girme, araba yoluna da girme, G yolunda yürü, yolunu bir yolunda yürü. E, gafil olma bilin ile, yani aklından, aklının gösterdiği şeyden şaşma. Oradan, aklın yolundan aykırı yola sapma. Ve G sakın kim, çok iyi bir şekilde kendini koru, sakın kim e, dilin ile Canına, senin kendi canına bir yara açar bir söz. Yani dil, diline dikkat et. Diline dikkat et sonra canına yara açar. Söylediğim bir söz canına yara açar. Niye yaprağını almadım? Tamam, gel. biraz önce buyurdu, Yunus Emre'nin sözle ilgili söyledikleriydi. 12 Mayıs 1997. Şöyle 12.